Tam olsun ki birçok ayeti kerime de Allah Azze ve Celle bunu yani semî ve Basir gören ve işiten ismini birçok ayeti kerime de zikretmiştir. Bunların bir tanesinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle zelik bi anna Allahu yulejlilafillah Allah Azze ve Celle geceyi gündüze o yulejlun ha arafilleyin ve gündüzü de geceye çevirendir diyor.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 Onların tutabilen elleri mi var? Emlehum ayunun yubsirun biha. Yoksa onların görebilen gözleri mi var? Emlehum adanun biha. onların duyan kulakları mı var? Yani Allah azze ve celle bu ayet cümlesinde ne kadar noksanlık, ne kadar ayıp varsa ne yapıyor? O onların insanların taptıkları o insanlara veya elleriyle yaptıkları ne yapıyor? Putluklara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 <gülüyor> o yüzden İbrahim Aleyhisselam babasına tefhid dinini, hanif dinini anlatırken diyor ki Ya abeti lime te'budu ma la yesme ve la yugsiru ve la yugni al şey Ey babacığım ki hitapta İbrahim Aleyhisselam müşrik olan babasına dahi güzel bir lafızla ya ebeti, ey babacığım. Yani düşünün, toplum olarak değişiyor. Bir toplumda bir insanın babasına hitap, hitap edeceği en güzel bir şekilde hitap ediyor. Ey babacığım. Bizim toplumumuza göre uyarladığımız zaman. Neden? İşitmeyen, görmeyen bir kutat atıyoruz. Ve <gülüyor>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 gören ismini ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'de ayetlerinde zikretmiştir. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de görendir ve işitendir. Ama her şeyi hakkıyla gören, hiçbir şey kendisini gizli kalmayan ve bütün sesleri işiten Allah Azze ve Celle. Burada hangi lugatla, hangi dille olursa olsun ki yeryüzündeki o kadar e, dil ee, olmasına rağmen, farklı dilde konuşmalar olmasına rağmen Allah azze ve celle hepsini duyandır ve bütün kendisini dua edildiği zaman ister gizli olsun, ister açık olsun Allah azze ve celle bunların hepsini bilendir. Hadisten delillere geldiğimiz zaman yani bunlar nedir? Allah Azze ve kitabından ve hadisinden Allah Azze ve Celle'nin isimlerine dair ispatlanmış sözlerdir, isim ve sıfatlardır. <gülüyor> Ebu Davut'ta gelen rivayette bu Hureyre radıyallahu anhu ve kânellâhu semî'en dafirah. Allah Azze ve Celle işiten bir görendir. Ayeti kerimesini okuduğu zaman orta parmağını kulağına ve ondan sonraki gelen parmağını da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 Burada işaret etmesinden maksat neyi doğrulamaktır? Demek ki Allah azze ve celle hakiki olarak hiçbir tevil'e gitmek sizin hakkıyla işitendir ve hakkıyla görendir. Evet. Yine Beyhaki'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun gelen rivayette Allah Resulü diyor ki ben Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın minberdeyken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 İki tane sıfattır. Bazıları işte insanın işitebilmesi için işte kendi cismini düşürerek bazı şeylerin işte sinirsel sistemlerin, işte görmek için bazı sinirsel sistemlerin işte havanın, ışığın gibi ne yapmışlardır? Kendi cisimlerini Allah buna kıyaslayarak kıyasa çok batıl, batıl bir kıyasa giderek bunu inkar etmeye gitmişlerdir. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin zatı nedir? Tefsiti bize bilinmemektedir. O yüzden nedir? Ee, onun hiçbir benzeri yoktu ayet-i kerimede olduğu gibi onu insanlara ne yapamayız? Hiçbir zaman bildir. İşte ayet-i kerimede vakia Allahu semi Allah işitendir, görendir. Burada bir istimrar söz konusu.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 قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلًا لَتِي تُجَادِلُكَ سِي زَوْجِهَا Sahabeden Kavle binti Se'lebe radıyallahu anha geliyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselama kocasını şikayet ediyor. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam baş başa Hatice anamız da odanın bir kenarında ve kadın kimsenin duyulmasını istemediği için çok gizli bir sesle kısık olarak ne yapıyor?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 Ve Allah Azze ve Celle de Hemen yanı başında Ayşe Hanım'ın radıyallahu anha olduğu halde ve onları duyamadığı halde Allah ne diyor? Yedi temanın üzerindeki Allah o o gelip Allah Resulü aleyhissalatu vesselama kocasını şikayet eden erkeği, kadını ne yaptı? Duydu diyor Allah Azze ve Celle.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 E kadınla konuşması uzun sürüyor. Ve tabi insanlar e, horuldanmaya başlıyor veya şikayetlenmeye başlıyor. Siz bu kadının kim olduğunu bilir misiniz? diyor. Bu kadın Havle bintü Sa'lebeder diyor. Ki Allah azze ve celle onun hakkında ayet indirmiştir. Biliyorsunuz sahabe bu tür ümelere ne yapıyorlar? Çok değer veriyorlar. Çünkü kendisi hakkında Allah azze ve celle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 yani benden ayrılmazsa, yani konuşmayı bırakmazsa bu yaşlı kadın namaz dışında ondan ayrılmam diyor. Oradaki verdiği değerden dolayı. Evet kardeşlerim. Hadisi şerifimize geldiğimiz zaman ki e, Tevhid kitabının 16 numaralı hadisinde yazılıyor. E,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 İrdâo şefkatli ânfasîkum. diye buyurdu. Fa <Sessizlik> innâkum Sizler az işiten, sağır olan veya qaîp olan birisine seslenmiyorsunuz ki. Teduûne semî Sizler gören ve işiten olan işiten Allah'a sesleniyorsunuz, Allah'a dua ediyorsunuz. Karîbân ise yakın olan. Diyor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 sanki قريب onlara de ki ben onlara çok yakarım. Ujibu da'vata Ne yaparım? Onlar diyor bana dua ettiklerinde ben onlara icabet ederim. Fellestecibu fellestecibûlî O yüzden ne diyor Allah Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam تدعون سميعا بصيرا size yakın olan sizi işiten ve sizi gören Allah'a sesleniyorsunuz, dua ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz. Öyle bağırıp ne yapmaya, e, kendinizi yormaya hiç gerek yoktur. Dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle zefiri karanlıkta simsiyah bir e, kayanın üstündeki, simsiyah bir karıncanın yürümesini duyandır, görendir, işitendir. O yüzden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 eğer cennete girmek istiyorsa. Tabi ki bunlar sebeptir. Allah Azze ve Celle bizi rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eyle. Bize düşen nedir? Salih amel işlemektir. İkinci hadisimizde 17 numaralı, Tevhid kitabının 17 numaralı hadisinde Abdullah İbni Amr diyor ki Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu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 gerçekten sahabenin hayatına baktığınız zaman hayırda müthiş bir azim var. Müthiş bir e, hayıra koşma var kardeşler. Allah bir azze ve celle bizi onlardan eylesin. Onların Aynen. yolundan Aynen. eylesin. Onlar gibi Aynen. iman etsin. Peki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hangi duayı öğretir? Diyor ki: Peki ki Allahumme ilmü galemtu zulmen kesira. Ya Rabbi ben, Allahım ben Nefsine, Nefsine çok zulmettim. Ve la yagfirul illa el Günahları ancak sen bağışlar. Allah Bakın kardeşlerim. Duayı öğreten kim? Allah Resulü'nü selam. Duayı öğrettiği kim? Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh. Bu ümmetin ittifakıyla, ehl sünnetin ittifakıyla Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan sonraki en hayırlı insan. Sonra Ömer, sonra... Osman sana aleyhi radıyallahu an. Allah'a sığınacağız. Ve öğrettiği duaya bakın. Allahumme inni zalamtu nafsi zulmen kesiran ya rabbi ibn nefsime çok zulmettim. Allah Resulü Ebubekir. Bekir. la yaghfiru'z zunuba Ve günahları senden başkası bağışlamaz ya Rabbi. Sagfir 'indike Kendi katından bir mağfiret de bizlere bağışlar. Amin inneke <Gülüyor> entel <Gülüyor> Ya Rabbi sen ghafursun zahimsin, merhamet sahibisin kullarını bağışlayansın Evet Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen ketira vela yegfir <gülüyor> zunube illa ent faghfir li min indike maghfira inneke entel ghafuru vahim Ya Rabbi biz nefsimize çok zulmettik binahları bağışlayan ancak sensin izleri kendi batı katından bir mağfiretle mağfiret ile bağışla muhakkık desen gafursun rahimsin ya rabbi. Hadisi rivayet eden Ravi Amr ibn el As ibnü va ila el kardeşlerim. Künyesi Ebu Muhammed'dir ki ilk e, İslam'a giren sahabelerden bir tanesi, sahabenin büyüklerinden, üstünlerinden ve çok şey ibadet edenlerden e, bir tanesi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan çokça hadis rivayet edenlerden bir tanesidir. Ki bu ümmetin hafızı dediğimiz Abu Hureyre radıyallahu anhu onun hakkında Amr ibn-i As radıyallahu anhu hakkında diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan diyor çokça hadis rivayet edenlerden bir tanesi Abdullah ibn-i Amr'dır. O yazardı ben ise yazmam diyor. Şimdi e, buna rağmen Ebu Hüreyre radıyallahu anh'unun bildiğiniz gibi hadisi nedir? E, Abdullah ibn Amr'dan daha fazla olmuştur ki bunun sebeplerinden sebep olarak burada Abdullah ibn Amr'ın Mısır'da e, oturduğu, daha sonra Mısır'a göç ettiği orada yaşantısına devam ettiği ve Mısır'a gelen insanların da azlığından dolayı kendisinden hadis rivayet edenlerin az olduğu ki Ebu Hurayra radıyallahu anhu da biliyorsunuz Medine'de oturmuş ve Medine'ye de gelen insanlar bir hac dolayısıyla veya ziyaret dolayısıyla olsun daha fazla olduğu için Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan hadis e, Abdullah ibn Abd radıyallahu anhu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 72 Hicri senesinde ifade etmiştir. Allah ondan ve Allah Resulü Vesselam'ın bütün sahabesinden razı olmalıdır. Hadisi asıl rivayet eden Ebu Bekir radıyallahu anhu ise ki Allah Resulü Vesselam'dan rivayet eden Ebu Bekir nedir? Bir künyedir. ki Ebu e, Bekir radıyallahu anhu künyesiyle meşhur olmuştur. Asıl adı Abdullah İbni Osman İbni Amir İbni Amr ibnu Ca'd ibnu Sad ibnu Tayyib ibnu Murra. Kur'an. Asıl bilmemiz gereken Abdullah ibnu Osman'dır. En azından bu kısmı bilelim. Ebu Bekir radıyallahu anh Ebu Bekir bir künyedir. Bununla meşhur olmuştu ama adı Abdullah ibnu Osman. Böylelikle ne yapalım? Bir köşeye bunu da yazmış olalım. Kendisi beyaz ve beyaz tenli, ince yapılı, zayıf bir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 Beş kişiyle başladı. Allah onlardan <gülüyor> başlıyor. Cennette bizleri onlara <gülüyor> komşu eylesin. Evet. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı hemen tasdik doğrulamasından dolayı kendisine as Dik lakabı verilmiştir. ebubekir Bekir Bir gün müşrikler Allah Resulü, Bekir radıyallahu anh'unun yanına geliyor. Ve diyorlar ki işte senin arkadaşın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 doğrulayıcı manasında lakap olarak verilmiştir ki kendisi biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman neydi onun arkadaşı ki mağarada olan birlikte olmuşlar ki Allah azze ve celle onları zikrederek ilhuma fil fil -gâri. ikisi mağaradayken iz yakulu sahibi la tahzan in Müşrikler gelip mağaraya basacak olduklarında veya çok yaklaştıklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Ebu Bekir korkuyor radıyallahu anh, yakalanmaktan, öldürülmekten ve e, öyle bir anda Allah Resulü onu teskin ediyor ve la tahzen innallâhe alâle sakın üzülme, muhakkak ki Allah Bizimle beraberdir diyerek ne yapıyor? Onu teselli ediyor ki Allah Azze ve Celle de böylelikle Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Kur'an'da zikredilen sahabeler arasında katıyor. Ümmetinin emini olan Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü diyor ki eğer diyor insanlardan bir halil dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'e edinirdim diyor ki onunla da Buhari ve Müslim'de geldiği gibi insanların diyor en sevimlisi Ebu Bekir'dir. Erkeklerden, kadınlardan da onun kızı Ayşe'dir diyor. Bunu söylemesinin sebebi bir sahabe diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne zaman ki meclisine gitsem, ne zaman ki onu görsem bana diyor hep tebessümle bakardı diyor. Hep tebessüm ederdi bana karşı. Ve zannettim ki diyor bu dünyada Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın en çok sevdiği benim diyor. Öyle bir şuur veriyor adamın izine. Allah Rasulü baktığı zaman öyle bir güven veriyor ki, yani yaşadığımız hayatta birine baktığınız zaman bir yüzünde bir güven hissedersiniz. Yani bir hainlik, bir başka bir şeylik görmezsiniz. Bir güven hissedersiniz. Allah Resulü'dür bana her bakmasına tebessüm ederek bakardı. Ve zannettim ki diyor bu dünyada en çok sevdiği benimdir. Ve bir gün geldim. Ey Allah'ın Resulü, insanlar içinde diyor en çok sevdiğim kimdir? Ayşe'dir dedi. Diyor. Erkeklerden bu pekifti. Sonra sonra derken anladım ki demek ki Allah Resulü Sallam'ın daha çok sevdiği kimseler var ama sahabeye verdiği şey e, o intiba çok önemli kardeşlerim. O yüzden Müslüman her zaman tebessüm ehli olmalıdır. Yani kardeşlerine karşı. Yani bugün e, Allah Azze ve Celle'nin vasfıyla bir mümini vasfederken u diyor Allah Azze ve Celle. Onlar nedir? Kendi aralarında çok merhametlidirler. Ki bunun yani örneklerini görmek mi istiyorsunuz? Tablolarını görmek mi istiyorsunuz? Açın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 وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ اتَّوَّابُونَ Ve hata işleyenlerin en hayırlısı da nedir? Tövbe, tövbe Allah Azze ve Celle hepimize nasuh, kabul edilmiş bir tövbe hepimize nasib edilsin. kardeşlerim. Allah. Demek ki her halükarda, her zamanda, durum ne olursa olsun, ilim seviyesi ne olursa olsun insan hata işleyecek, insan günah işleyecek. Ama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 Nefislerine zulmettikleri zaman, günah işledikleri zaman, zekarullaha festegferu ledumuhihim. Hemen ne yaparlar? Allah'tan inançları bağışlaması için Allah'a tövbe ederler. Allah'ı zikrederler. Anlatıldığına göre Şeyh Halbani Rahimullah'a bir karı koca geliyor. Ve karı koca yıllardır ee, çocuklarının olmadığından şeyhe, şeyhalvane rahimallah Allah kendisi ahmet etsin. Ee, şikayet demeyelim de bir yani ne yapabiliriz? Veya kendi bir duasını almak için geldiklerinde, dertlerini arz ettiklerinde şeyhalvane rahimallah bu ayeti delil getirerek onların çokça Allah'a zikredip mağfiret dilemelerini istiyor ve Allah da onun sebebiyle onlara bir e, çocuk bahşedildiği Anlatılan olaylardan bir tanesi. Evet. Ve Allah diyor ki وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا لُهُ وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا لَهُ Günahları diyor Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Evet. O yüzden nedir kardeşlerim? Onlar kötülük yaptıklarında nefslerine zulmettiklerinde Allah'ı zikreder ve Allah'tan günahları için dilerler İşte bu müminin sıfatıdır kardeşlerim.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 Yani başka değil. Günahları bağışlayan, günahları örten, gizleyen sensindir. Adam oğlu diyor kendi günahını açığa verir veya kendi kendini ne yapar yaklaşma arasında. Ne demek? Gedilen bir günah işlerdir. Allah Azze ve Celle onu gizlerdir. Ama kendisi gelir der ki bir arkadaşına ya falan ben gedilen şöyle bir günah işledim derdir. Gündüzleyin bir günah işler, Allah Azze ve Celle onu gizlerdir. Ama gelir der ki diyor arkadaşına, ey falan ben gündüzleyin böyle bir günah işledim derdir. O yüzden kardeşlerim, günah işlenir. Bırakın o Allah'la sizin aranızda kalsın. Sakın kimseye geçmişinizde olsun, hadarınızda olsun veya işleyeceğiniz günahlar olsun. Ki biz bundan masum değiliz. Sakın kimseye anlatmayın.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 günahları ancak sen bağışlarsın dedikten sonra Allah Azze ve Celle'nin gafur ve rahim isimlerine getiriyor. Rahimdir. Mümin kullarını ahirette merhamet edendir. Gafurdur. Kullarını bağışlayandır. yani Rabbi senin bu isimlerin, isimlerin var. Ben, ben de bu isimlerinle beni bağışlamanı, benim günahlarımı e, affetmeni istiyorum ya diyerek ne yapar? Böyle bir e, talepte bulunur. Evet. Şimdi kardeşlerim, burada e, İmam Bukhari rahimallah e, ayeti zikrediyor. Semih ve basir, işiten ve gören olduğunu. Daha sonra ne yapıyor? Ayet ve hadisleri e, zikrediliyor. Demek ki burada gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de e, Semih'dir, basidir, işitendir, görendir. Demek ki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 batılı da batıl dilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Yarın bizleri mahfuretiyle karşılayan ve cennetini selametle girdiği kullarından eylesin. Allah'ın seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Birbirini yalnız Allah rızası için seven kullarından eyle. اللهم وبحمدك اشهد أن اله إله إلا أنت الغفور الرحيم وآخر دعوانا إن شاء الله بالله.